inatla hükmetmeyi insanlığı yönetmeyi siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı nefisleri ıslah eden bir düzeni yaratmayı siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı Rabbi göğe hapseden Zanlığa, zulmedene Biz karşıyız Biz karşıyız Biz karşıyız Biz karşıyız Zalimlere biz karşıyız Biz karşıyız Biz karşıyız Kafirlere biz karşıyız Her mekanı Her zamanı Kuşatıcı bir sistemi Siz mi bilirsiniz Yoksa yarar hiç kimseyi kayırmadan adaletle hükmetmeyi siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı Kur'an'a can duşu diyen kendisini ilasayan davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız biz karşıyız biz karşıyız biz karşıyız, biz karşıyız, kabirlere biz karşıyız Yeryüzü Allah'ın Onun dediği olmalı Siz mi bilirsiniz Yoksa yaratan Allah mı Madem herkes Doksan aciz insan haddini bilmeli Siz mi bilirsiniz Yoksa yaratan Allah mı Siz mi bilirsiniz Yoksa yaratan Allah mı Rabbim Hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene biz karşıyız, biz karşıyız. Kur'an'a çaldışı diyen, kendisini ilah sayan, davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız, biz karşıyız. dikkat edin ya rabba Allah'a nasıl dikkat edin Allah'a engel olar cabilere biz karşıyız